Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Oftalussalati ve etmü't-teslim ala eşrafil murselin ve ala âlihi ve ashhabi ecmaîn. Eмма ba'd arkadaşlar İslam'ın hareket metodu sahih menheç üzerine bu yıl başladığımız derslerin inşallah ikincisindeyiz. Allah'ın izniyle verimli bir yıl geçireceğimizi inanıyorum ben. Çünkü daha önce benim yapmadım. yani bu kadar uzun süreli yapmayı dahi planlamadım. Bunun dışında birçok hoca efendinin de yapmadığı bir ders silsilesi bu. İslam'ın hareket metodu ve işin aslı bizim için en önemlisi... <gülüyor> Özür dilerim. İşin aslı bizim için en önemli ders silsilelerinden bir tanesi. Çünkü biz cahiliye toplumunda yaşıyoruz. Ve bizim bu toplumda yaşamamızın en önemli gerekçesi Allah'ın dine davettir. Yoksa bu toplumda niçin yaşıyorsunuz? Yani mesela bakın ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şirkin çok olduğu yerden, şirkin az olduğu yere, fıskın çok olduğu yerden, fıskın az olduğu yere, zulmün çok olduğu yerden, zulmün az olduğu yere hicret etmek vaciptir. Yani biz mesela şirkin böyle dolu dolu yaşandığı bir memlekette yaşıyorsak, Orayı terk etmemiz daha uygun şirk yaşansa bile şirkin daha az yaşandığı, şirkin böyle dolu dolu değil de böyle cehli şirk şeklinde yaşandığı bir ortam varsa oraya gitmemiz vaciptir. Şimdi ben İstanbul'un merkezinde yaşayan arkadaşlara soruyorum. Siz niye orada yaşıyorsunuz? Mesela ben Konya'nın merkezinde yaşıyorum. Niye burada yaşıyorum ben? Konya'nın il ilçelerine gidebilirim, köylerine gidebilirim. Hiç gözüm akşama kadar haram görmez. Kulağım akşama kadar haram işitmez. Ben niye Konya'nın merkezinde yaşıyorum? Ya da yurt dışında çalışan arkadaşlara, yurt dışında yaşayan arkadaşlara soruyorum ben. Niçin orada yaşıyorsunuz siz? Bakın arkadaşlar bu soruya kıyamet gününde verebileceğimiz tek bir cevap vardır. O da davettir. Ya Rabbi ben bu toplum içinde var oldum. Ben içinde yaşadığım toplumun e, şirk içinde olduğunu gördüm. Onları Allah'ın dine davet etmek istediğim için ben burada yaşıyorum. Yani hiç kimse Allah Subhanahu ve tella her, her peygamberi kendi toplumuna göndermiştir. Hiç kimse toplumunu terk edip bir başka toplumda, yaşadığı şartları terk edip başka şartlar altında, yaşadığı coğrafyayı terk edip başka coğrafya altında Allah'ın din anlatması hemen hemen çok zordur. Bakın arkadaşlar bizlerin tek kurtuluş yolu vardır o da davettir. Emin olun Mesela bana çok soru soruyorsunuz Diyorsunuz ki hocam şu caiz mi bu caiz mi Şu şirk mi şu haram mı Hayır hiçbirisi caiz değil Yani yapmış olduğumuz ticaretlerin bir çoğu caiz değil Yapmış olduğumuz amellerin bir çoğu caiz değil Kurmuş olduğumuz ilişkilerin bir çoğu haram Bunların tek bir mazereti vardır O da davettir Çünkü diyeceğiz ki Aynı şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'de bizzat şirkin ve küfrün merkezinde yaşadı o da en azından putlarla dolu bir kâbede namaz kılmak zorunda kaldı değil mi? Putlarla dolu bir Kabe'de namaz kılmak zorunda kaldı. Velhasıl kelam arkadaşlar biz davetçiyiz. Peki davetçiliğimiz bize neyi gerekli kılıyor? Bu daveti Allah'ın istediği şekilde sunmamızı gerekli kılıyor. Biz bu daveti Allah'ın istediği şekilde sunmaz isek, biz bu daveti Allah'ın istediği şekilde insanlara götürmez isek, bu da at bir davet olacaktır ve bu da yoldan çıkmaktır. İşte bu oldukça önemli bir konudur. Ben bu konuyu Enam suresi tefsirinde 37 ders olması lazım. İşlemeye çalıştım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz... Burada menhecin önemini size kısaca anlatacağım ama sitemizde var. şahadetmektebi.com'da tefsir derslerinin içerisinde Enam suresinin ilk 3 dersinde anlattım. Yine bununla birlikte 30 küsür ders boyunca 34 veya 37 bilemiyorum ben daha tamamlanmadı ama Allah izin verirse onu da tamamlamaya çalışacağız. Ee, ben o bölümde uzun uzun anlattım menhecin önemini. Menhecin nedenli önemli olduğunu Menheci öğrenmezsek neler kaybedebileceğimizi orada ilk iki veya üç dersten uzun uzun ne yapabilirsiniz dinleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dedik ki biz davetçiyiz ve görevimiz davet görevimiz davet o halde bu işi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela ben bir yere geldim niye geldin kardeşim sen buraya simit satmak için geldim tamam simit satmayı en iyi şekilde bilmen gerekiyor. İşte inşaata geldin. Sen kardeşim bu inşaata niye geldin? Ben amelelik yapacağım. Ne yapacaksın? Sıvacılık yapacağım. Tamam sıvacılığı en iyi şekilde bilmen lazım. Bunu bilmediğin zaman hiçbir şekilde o işten verim alma mümkün değildir. Biz madem davetçiysek, madem davetçi olacaksak bu işi en iyi şekilde ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bilmemiz lazım. Bakın arkadaşlar birçoğumuzun annesi Müslüman değil. Babası Müslüman değil. Birçoğumuzun kardeşleri Müslüman değil. Birçoğumuzun dedesi, nenesi Müslüman değil, amcası, teyzesi Müslüman değil, dayısı Müslüman değil ve biz bu insanlara ya daveti anlatmıyoruz ya da daveti götürdüğümüz zaman yanlış götürüyoruz. Daveti götürdüğümüz zaman yanlış götürüyoruz ve bu yanlışlığın neticesinde de Kişiler belki Müslüman olmuyor, İslam'dan uzak duruyorlar, İslam'ı terk ediyorlar belki. Peki bunun sorumluluğu bizde değil de kimdedir? Velhasıl kelam arkadaşlar bu ilmi güzelce öğrenmemiz lazım. Allah'ın iziyle biz bu sene bu iş için İslam'ın Hareket Metodu isimli kitabı seçtik. Bu kitap birinci derste söylediğim gibi sizin yardımcı kaynağınız olacak, yardımcı ders kitabınız olacak. Asıl ben kendim yazacağım, bunun uzun zamandır çalışmasını yapıyordum ama yazıya geçirmedim. Ben kendim yazacağım. Bu ders notları sitemizde yayınlanacak. Rabbim izin verirse sizlere yaptığımız bu dersler belki de bir gün kitap olarak yayınlanır. Bu derslere katılanların hepsine de ben bu kitabı eğer böyle bir kitap çıkarsa hediye etmek isterim şimdi birinci derste biz menhecin ne olduğunu öğrendik önemine dair birkaç söz söyledik bu derste de bununla ilgili birkaç söz söyleyeceğiz daha sonra seyir ilmiyle menheç ilminin ilişkisini kuracağız ve bu arada siyer ilminin de faziletinden öneminden bahsedeceğiz önümüzdeki haftadan itibaren kitabımızın konularına göre dersimizi işlemeye devam edeceğiz Arkadaşlar bakın Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır mesela bu enzir aşiratı kel diyor. Şu ara sure 214. Ve enzir ashiratel aqrabin. Git en yakın olanlara uyar. Bu ayeti konu olarak bir e, kategoriye koyun desem tevhid. Hayır tevhidden bahsetmiyor bu ayet. Ahiret ahiretten bahsetmiyor. Kıssalar kıssalardan bahsetmiyor. Muamelat muamelattan bahsetmiyor. İşte e, ahiret inancı ahiret inancından bahsetmiyor. Ahkam ahkamdan bahsetmiyor. Peki bu ayet neden bahsediyor? Bu ayet birebir İslam'ın hareket metodunun nasıl olacağını, bu ayet birebir menhecin nasıl olacağını öğretiyor. Yani biz bu maddede artık kaçıncı madde bilmiyorum ama ben bu derste bir iki değeri gideyim inşallah fark etmez. E, zaten fazla uzatmayacağım burayı ben. Dediğim gibi Enam suresinin girişinden bu konuyu uzun uzun uzun uzun dinleyebilirsiniz oradan. Enam suresinin girişinden uzun uzun dinleyebilirsiniz. Bakın bu endir asharetakal akrabin. Şuara suresi 8 Neden bahsediyor? Daveti ilk önce kimlere götüreceksin? Kimlerden başlayacaksın? Daveti ilk etapta Kimlere yayacaksın? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme apaçık bir şekilde menhece dair uyarlarda bulunmuştur. Ey Muhammed şöyle yap. Ey Muhammed bunu yap. Ey Muhammed şöyle yap şeklinde. Bakın arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de kul de ki diye bir ifade vardır. Yani Allah subhane ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kul de ki diye emreder. Bakın kul ile başlayan ayetlerin bir çoğuna bakın. Ki büyük bir kısmı yüzde otuz yüzde otuz beşi Enam suresinde geçmektedir bu ayetlerin. Gidin bakın arkadaşlar o ayetlere. O ayetlere bakın. Ayetin önüne bakın. Onlar şöyle şöyle yaptı sen de onlara de ki. Onlar böyle böyle söylüyorlar sen de onlara şöyle cevap ver. Onlar şöyle şöyle dedi sen de onlara böyle böyle de şeklinde. Allah subhane ve teala davetçi tam anlamıyla. Nasıl hareket edeceği noktasında programlıyor. Yani senin kendi istediğin gibi hareket etmen, senin kendi istediğin gibi adımlar atman, senin kendin istediğin gibi sağa sola bu bu mümkün değil. Onlar bir şey söyledi ya sen de şöyle söyleyeceksin. Onlar böyle söyledi hayır sen de şunu söyleyeceksin şeklinde çok açık net sarih bir şekilde ne sunmakta? Allah subhane ve teala açık emirler Vermektedir bakın Onlara sana emredilen ap açık bir şekilde Ortaya koy ve müşriklere Aldırış etme yani Sen daveti sunarken Açık açık sunacaksın gizli gizli değil Bütün gücünü ortaya koyacaksın Ve müşriklerden Gelen itirazlara Müşriklerden gelen Ne bileyim sorunlara Müşriklerden gelen sıkıntılara aldırış etmeyeceksin. Onlara itibar etmeyeceksin. Bu ayet neden bahsediyor arkadaşlar? Menheç'ten bahsetmiyor mu? Daveti nasıl yapacağımız. Yani onlar sana bir şey söyledi ya. Sen de onlara şu cevabı ver. Değil. Onlara aldırış etmeyeceksin. Mesela kafirun suresi onlara nasıl hitap edeceğimizi ortaya koyuyor. Onlarla ilişkimizin boyutlarını ortaya koyuyor. Mesela sabret. Sabret. Fas bir şeklinde gelen ayetler. Bakın. Fas bir. Sabret şeklinde gelen ayetler. Tamamen menhece dair birçok ama birçok emirler veriyor. Biz buradan anlıyoruz ki menheç o kadar önemli ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in birçoğunda menhece dair açık emirler vermektedir. Mesela "Uzne lillezine yuqatiluna bi annahum zulmû ve inne Allah ala nasrihim la kendileriyle savaşanlara "Uzne <gülüyor> izin ver lillezine <gülüyor> o kimseler ki yuqatilune bi annahum zulmû." Allah subhanehu ve teala mesela Hac suresinin 39. ayeti arkadaşlar. Savaşa izin veren ayettir. Mesela yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah bana Mekke'den çıkmaya ve Medine'ye hicret etmeye izin verdi diyor. Bakın arkadaşlar savaş istediğin zaman savaşamıyorsun. Hicret istediğin zaman hicret edemiyorsun. Laf söyleyeceksin istediğin lafı söyleyemiyorsun. Davette bulunacaksın istediğin kişiye davette bulunamıyorsun. İstediğin kişiye davette bulunamıyorsun. Tüm bunlar neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'in açık direktifleriyle uyması gereken bir menheç vardı. O menheçten asla sapamazdı. Allah subhanehu ve teala çok açık bir şekilde ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme menhece dair emirler verdi. Bakın arkadaşlar çok ilginç bir ayet okuyacağım size. Müminun suresi 27. ayet. Fa ohayna ileyhi en sna'a al-fulka bi ayunina wa wahyina biz ona vahy ettik ki bizim vahimizle bizim gözetimimizde gemi yap. Fe iza ja'a amruna farat an-nur ve ila akhir ayet devam eder. Bakın Allah Subhanahu ve Taala Nuh Aleyhisselam'a 950 sene davet yaptıktan sonra nasıl hareket edeceğine dair emirler veriyor. Yani Nuh Aleyhisselam 600 sene davet yaptı. Ya Rabbi ben yeterince yaptım ben gidiyorum işime gücüme bakacağım diyemiyor. Nuh Aleyhisselam ya Rabbi artık davet bitti ben gideyim biraz da şu kavme davet edeyim demiyor. Bizim gözetimimizde gemiyi yapacaksın. Bizim vahkimizde gemiyi yapacaksın. Gemiyi ne zaman yapacaksın, yapmaya ne zaman başlayacaksın, o gemiye ne zaman bineceksin, kimleri gemiye alacaksın bunların tamamını biz tayin edeceğiz. İşte aynı şekilde günümüzdeki davetçilerin de bütün hareketlerini davet adına bütün fiillerini kim belirlemek zorunda? Daha doğrusu. Davetçiler neyle belirlemek zorundalar? Allah'ın kitabıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle bunu belirlemek zorundadırlar. Peki bunu nereden görecekler? Kur'an-ı Kerim'den. Biraz sonra söyleyeceğiz. Peki Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuzu anlayabilecek miyiz? Hayır. Siyere bakmadan anlayamayacağız diyoruz. Evet. Arkadaşlar bu konuda çok ayet vardır ama ben buradan uzun uzun uzun uzun, uzun okumak istemiyorum. Mesela diyor ki: ya kavmi emmelu ala mekanetikum inni amel." Siz konumunuz neyi gerektiriyorsa onu yapın ben de onu yapacağım. Ben de onu yapacağım. Bakın bunu böyle söylemesini Allah subhanahu wa ta'la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasından kendi e, iştihadına göre gideyim de şunlara şöyle şöyle bir söyleyeyim diyemiyor. Allah subhanahu ne söyleyeceğini birebir ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyarıyor. Bakın menhecin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz arkadaşlar. Daha siyer ilminin önemine ve siyer ilmiyle menheç ilminin ilişkisine daha gelmedik. Menhecin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Bir başka madde arkadaşlar menhecin önemine dair bir başka madde şudur. Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde Resuller menhece uymadığı zaman ya da menheçten çok hafif bir şekilde ee, saptığı zaman demeyelim de menheci çok hafif bir şekilde terk eder gibi oldukları zaman çok ağır ifadelerle uyarılmışlardır. Bakın menheci sap, saptılar demiyorum menheci terk ettiler demiyorum menheci bıraktılar demiyorum menheci Ter, gibi oldukları zaman bir, iki, basit bu yer değil. Çok ağır bir şekilde uyarladılar. Bunun en açık, en net, en sarih örneği. Abese ve tevella en ca'ehu la'ma ve ma yudriyke li'allahu yezzekka ev yedzekkar fetenfe'u zikra emma men istarına ila ahir ayet gidiyor. Abese suresi biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ileri gelenleriyle konuşurken, Mekke'nin ileri gelenleriyle konuşurken ee, Abdullah bin İbnü İmmü Mekdum geliyor. Tabi o biraz daha ama olup da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ileri gelenleriyle meşgul olunca onu biraz dursun gibilerinden mi artık pek ilgilenmiyor. Allah Subhanahu ve Teala üçüncü tekil şeyi şeyi üçüncü tekil şahıs sırasıyla azarlıyor. Böyle diyelim kelime olarak arkasından e, ikinci tekil şahsa dönüyor. Ebse ve tavalla en lema. Yani ama geldi diye yüzünü ekşitti. Yüz, devir, yüz çevirdi. Sen nereden bileceksin onun arınıp arınmayacağını? Bakınız ne kadar ağır ifadeler. Yani sen kime davet edeceksin? Daveti kime götüreceksin? Burada senin bir iştihadın yok. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'nin ileri gelenleriyle oturmuş konuşuyordu. Abdullah İbni Ümmü Mektum geldi. Aklen. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu terk edip onları terk edip Abdullah İbni Ümmü Mektum'a yani bir amaya yönelmesi daha aklidir yoksa orada o ileri gelenlere davetini sürdürmesi o ileri gelenlerle devam etmesi onlara davetini davetini Götürmesi. hangisi daha haklıdır? Yani bugün Türkiye'de oturuyorsunuz bir ilçenin valisiyle kaymakam ile artık ilçede hem vali hem kaymakam olmaz da neyse ileri gelenleriyle zenginlerle oturuyorsunuz başladınız konuşmaya başladınız anlatmaya işte Oradan garibanın teki geliyor ben gibi böyle. Ne yaparsınız? Yani oturup da garibanla oturup uğraşacağınıza o ileri gelenler, zenginler, iş adamlarıyla oturup da onlara tebliğ yapıyorsanız gariban dursun bir kenarda. Yani o gariban daha sonra da olsa bunu deriz değil mi? Hayır. İşte böyle bir iştahat yetkiniz yok sizin. Böyle bir iştahat yetkimiz yok bizim. Böyle bir iştahat yetkisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile yok. Kime davet edilecek? Kim önce götürülecek, kime sonra götürülecek bunları belirleyen Allah'tır. Orada korkarak gelen, "Wamudrikel Allahu yezzek" gelsen, nereden biliyorsun? O belki de arınacaktı. Sen senden yüz çevirenin peşinden gidiyorsun, sana doğru koşandan kaçıyorsun. Ee, sen ancak Rahman'dan korkanları. Görmediği halde rahmatından korkanları uyarmaya çalış. Menheç bunu emrediyor. Menheç insanları uyarmak, insanlara davet götürmek noktasında zengin, fakir, güçlü, güçsüz, sağlıklı, sağlıksız ayırmıyor. Sen sana koşana gideceksin. Senden yüz çevirine gitmeyeceksin. Menheç bunu emrediyor. Oturmuşun Konya'nın valisiyle, İstanbul'un bilmem nesiyle, Türkiye'nin en zengin adamıyla konuşmak yerine eğer... Bir tane gariban sana koşarak geliyorsa sen ne yapacaksın? Onunla ilgilenmeye çalışacaksın. Ben hiç bunu emrediyor. Eğer bunu yapmazsan işte iş sıkıntıya biner. Evet. Bir başka ayet arkadaşlar. Ve nade nuhu rabbuhu feqala rabbi inn inn min ahli. Nuh dedi ki: "Ya Rabbi, evladım benim alemimdir ve inne vaaduka'l hak senin wadin de haktır ve enta hakemü'l hak ahkemü'l hakimîn sen hakimlerin en hakimesin muhammed aleyhisselam Nuh aleyhisselam ne yaptı? Eee gemiyi yaptı gidecek. Menhece göre gemiye kimler binebilir? Menhece göre cemaate kimler katılabilir? Menhece göre derslere kimler katılması lazım? Menhece göre Arapça dersi kime verilir? Menhece göre kiminle beraber olunur, kiminle beraber olunmaz? İşte ey Müslümanlar, bunları tek tek tek tek tek tek ne yapmanız lazım? Kur'an-ı Kerim'den en iyi şekilde öğrenmeniz lazım. Biz bunları öğrenmediğimiz için sapmalar başlıyor. Biz bunları öğrenmediğimiz için 10 yıl önce tevhid ehli, davet ehli, akide ehli, iman ehli dediğimiz insanlar bir bakıyoruz 10 yıl sonra mürci olmuşlar, bir 10 yıl sonra demokrat olmuşlar, bir 10 yıl sonra müşriklerden de daha müşrik olmuşlar. Niçin? İşte bunu bilmiyorlar. Gemiye kimlerin bineceğini Allah belirleyecek. Cemaate kimlerin gireceğini Allah belirleyecek. Cemaatte kimlerin olması gerektiğini, kimlerin olmaması gerektiğini belir belirleyen Allah Subhanahu ve Teâlâ'dır. Nuh Aleyhisselam dedi ki: "Ya Rabbi, o benim oğlumdur. Oğlum da benim ehlimdir." Kale ya Nuh, "İnnehu leysen ehlik." Hayır, o senin ehlinden değildir. Senin akli düşüncene göre o senin ehlinden olabilir ama menhece göre o senin ehlinden değildir. "İnnehu amelun gayrul salih" ve bu yaptığın salih olmayan bir ameldir. Sen bilgin olmayan bir şeyi benden isteme, cahillerden olmaman noktasında seni uyarıyorum diyor. Subhanallah, menhece dair. Allah subhane ve Teala, arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? 950 sene davet etmiş bir peygamber, 950 sene Allah'ın dinini insanlara ulaştırmış bir peygamber, 950 sene Rabbi inniye da'vtu kavmi leylem ve nehara felem yezithum duai illa firara diyen bir peygamber var. Rabbim ben geceye gündüz demek sizin kavimi davet ettim diyen bir pekambar var. 950 sene mücadele etmiş. Artık gemi yapılmış. Gemiye binecek. Gemiye kimler binecek? Bir, 950 sene mücadele etsen de gemiye kimlerin bineceği noktasında söz hakkı sana ait değil. Söz hakkı kime ait değil? Sana ait değil. Gemiye kimlerin bineceği noktasında söz hakkı sana ait değil. Diyelim ki bir söz söyledin. Allah Subhanahu ve Teala tarafından hemen uyarı alırsın. Cahillerden olma diye seni uyarıyorum. "Kâl rabbi innî a'ûzu en en bihi ilmun min min rabbi rabbi." Ben bilmediğim bir şey senden istemekten sana sığınırım. Sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen ben hüsrana uğrayanlardan olurum diyor subhanallah arkadaşlar görüyor musunuz yani 950 senelik bir davetçi biz filan neyiz ki yıllardır davet ediyoruz ne kadar edersene 950 sene mi hayır 950 senelik bir davetçi olsan bile 950 sene boyunca Allah'ın dene davet eden bir kimse olsan bile arkadaşlar daha menheç konusunda tek söz hakkın yoktur Bakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Menheş dediğimiz şey o kadar geniştir ki. Davet çalışması, cemaat çalışmasının tamamına yansır. Mesela ben çok net bir şey söyleyeyim. Şimdi Müslümanlar şununla gurur duyuyorlar. Hiçbir cemaate katılmıyorum. Hayır. Benim hiçbir cemaatle ilişkim yok. Ben tek başımayım arkadaşım. O cemaat onu kötülür. O cemaat onu kötülür. O cemaat dedikodu yapıyor. O onun arkasına atıyor. Kim doğru kim yanlış belli değil. Ben kenara çekildim. Ben kendi işimle uğraşıyorum. O her cemaate de yakınım. O mescide giderim. O hocayı da severim. Öbürüne de giderim. Müslümanlardan bu sözleri çok duyuyorsunuz değil mi? Bir de övünür gibi söylüyorlar. Peki sorun Müslümanlara. İçinizden de vardır mutlaka bunları söyleyenler tamam mı? Sorun Müslümanlara. Bu sözlerin Kur'an ve Sönet'ten delilini getir bakalım. Bu sözlerin menheçten delilini getir. Bu sözlerin tamamı menheci bir sapmadır. Ee kardeşim böyle düşünüyorsan. İçinizde böyle düşünen Müslümanlar varsa... Ben tek başımayım hiçbir şey yapmayacağım ben tek başıma çalışacağım Allah'ın dinine çalışmak için illa cemaat olmak hayır ben hiç kesinlikle cemaat olmayı gerekli diyor Bütün rasuller gelmişler Allah'a ibadet edin ona şirk koşmaktan sakının ve bana itaat edin demişler. Herkes bir insana itaat edince ne olur orada cemaat olur bakın bana itaat edin emrinin altında cemaat olmak vardır arkadaşlar. Öyle yani Ben o kadar çok örnek gösteririm ki e, müşriklerle ortak kurban kesmek caiz mi değil mi? Menheç de yoktur. Sapkınlıktır bu. Bitti bu kadar basit. Yani arkadaşlar ben bu yıl size bir gözlük vermeye çalışacağım. Ben hiç Sahih Sahip gözlüğü. hiç O gözlüğü takıp olaylara baktığınız zaman evet bu yapılabilir, hayır bu yapılamaz. Bu doğru, hayır bu yanlış diyebileceksiniz. Bir ayet okuyorum. Fasbir li rabbika tekun Sen Rabbinin hükmüne sabret. Ee balık sahibi Yunus gibi olma izna da o çok sinirlenmişti ve Rabbine hani seslenmişti. Balık sahibi Yunus gibi olma diyor. Yunus ne yapmıştı? O inne Yunus leminel murselin. Yunus gönderilmiş peygamberlerdendi. İz ebaqa ilel fulk el meshhun fesahema fekana minel mutahidin burla ricelim. Felaula ennahu kana minel mesbihin lelabetha fi batnihi ila yevmi diyor. Bakın. Nuh Lut, Subhanallah, Subhanallah. Yunus Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam eğer Allah'a defalarca ama defalarca tövbe etmeseydi, Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, kıyamet gününe kadar müebbet hapse mahkum olmuştu. Hem de tek başına, hem de tek başına. Hem de denizlerin ta kaç metre altında, hem de bir Yunus balığının karnında. Yunus Aleyhisselam böyle bir cezaya mahkum oldu. Peki ne yaptı? Davet alanını Allah subhane ve teala izin vermeden terk etti. Bitti. Kim davet alanını Allah izin vermeden terk ederse o yoldan çıkmıştır. O sapmıştır. Tabi bu sözler Yunus Aleyhisselam için değildir. Yani Yunus Aleyhisselam yoldan çıktı, Yunus Aleyhisselam saptı filan demiyorum. Öyle bir şey demiyorum. Allah'ın öyle bir şey demekten. Bakın ama Allah'ın bir peygamberi dahi olsanız Allah izin vermeden Allah size izin vermeden bulunduğunuz alanı terk etmeniz kesinlikle mümkün değildir. Bir başka ayet okuyorum arkadaşlar Enam suresi ayeti. Ve la tadurullezine yed'un rabbuhum bil ghadati vel ashi. Gece gündüz Rab'le Rabbine dua edenleri etrafından kovma. Yuridun vechuhu Allah'ın veçhini umuyorlar onlar. Ma aleyke min hisabihim min şey'in ve ma min hisabika aleyhim min şey'. Onların hesabını de senin hesabını onlarda bir şey yok ki. Fe taduruduhum eğer sen onları kovalarsan sen zalimlerden olursun. Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen zalimlerden olursun. Ne yaparsa bir insan ne yaparsa zalimlerden olur. İş geçince mi? Kumar oynayınca mı, zina edince mi? Bir Müslüman içki içerken görsek ne yaparız? Yüzümüze ekşiltiriz değil mi? Kardeşim sen ne yapıyorsun deriz. Bir Müslüman zina ederken görsek ne yaparız? Yüzümüze ekşiltiriz. Kardeşim sen ne yapıyorsun deriz. Bir Müslüman kumar oynarken görsek, hırsızlık yaparken görsek. Bakın arkadaşlar bu ayet bundan hiçbirinden bahsetmiyor. Neden bahsediyor? Etrafında kimler olacak, kimler olmayacak? Bunu belirleyen Allah Subhane ve Teala'dır. Kimlerle aynı cemaat içerisinde olacaksın kimlerle aynı cemaat içerisinde olmayacaksın cemaatin içerisini oluştururken örnek olması gereken tespit nedir cemaatin içindeki fertlerin özellikleri ne olmalıdır sen bunları belirlerken güçlüdür zayıftır zengindir, fakirdir. Böyle bir ayrıma gitmeyeceksin. Eğer böyle bir ayrıma gidip kendi kafandan etrafına birilerini alır, kendi iştahdınla etrafından birilerini uzaklaştırırsan فتقونَ Min الظَّالِم۪ينَ Sen zalimlerden olursun diyor Allah <gülüyor> subhanahu wa Bakın arkadaşlar yine e, bir başka ayet daha okuyacağım. Aslında ben bu ders bitirecektim ama bitmeyecek. Yok bitmeyecek yani giriş İki derste bitireyim istiyordum ama neyse biraz daha devam edelim. Çünkü 30 dakika yakın oldu. Biraz daha devam edelim. Ee, Allah'ın izniyle üçüncü derste biraz daha anlatalım. Üçüncü derste siyiriminin fazileti, önemi biraz da ondan bahsedelim. O şekilde bitirelim madem. Yoksa ben iki derste bitirmeyi düşünüyordum. Hayır olsun inşallah. Allah subhane ve teala bize verdiğinde mutlaka bir hayır vardır değil mi? Şimdi bakın bir ayet daha okuyorum. aleyke Onların senden yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, sen davette bulunuyorsun. Onlar yüz çeviriyor. Sakın onlar yüz çeviriyor diye men heşten sapmaya kalkma. Onların senden davetten yüz çevirmesi, onların senden yüz çevirmesi sana ağır geliyorsa, fa'inistata'at antabtakiye nafqa'n fil ardi. Arza bir arza del geç. اَوْ سُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ veya gökyüzüne bir merdiven dene Bir ayet. Git onlara bir ayet getir. Yani ey Muhammed onlar senden yüz çeviriyorlar. Sen de bütün gücünle gelin iman edin, mümin olun, gelin kurtulun diyorsun ama bir türlü kurtulmuyorlar, bir türlü kurtuluşa gelmiyorlar. Peki sen düşünüyorsun ya Rabbi ben bunların iman etmesi için ne yapabilirim? Ben bunların iman etmesi için bunlara bir delil getireyim, ayet getireyim, mucize getireyim. Senin böyle bir yetkin yok. Sen düşünme ey Muhammed. Sen düşünme ey Ahmet. Sen düşünme ey Zeyd. Sen düşünme ey Amr. Ya ya ya hocam. Biz insanlara daveti götürürüz, götürüyoruz. İnsanlar bir türlü bu davete yanaşmıyorlar. Peki ne yapalım? Ne yapalım? Yani ne yapmamız gerekiyor? Hayır, men hiç ne diyorsa onu. Men hiç mucize getirmeni gerekli kılmıyor. Men hiç mucize getirmeni gerekli kılmıyor. Bakın ayette diyor ki, yani onların iman etmesi için hadi becerebiliyorsan git bir ayet getir. Ama sen onlar iman etsinler diye uğraşmaya kalkma, dedilmeye kalkma. Onlar iman etsinler diye menheşten ayrılmaya kalkma. Allah dilesse zaten hepsini onların ne yapar? İman ederler. Allah dilerse onlar zaten iman ederler. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Sakın ama sakın cahillerden olma. Arkadaşlar bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enam suresinde geçiyor. Ayetin tefsirine bakabilirsiniz. fizilal Kur'an'dan bu ayetin tefsirini okumanızı tavsiye ediyorum. Hocam menhece dairini okuyalım de, diye sormuşlardı. Devamlı bunu soruyorlar. Birinci, bir önceki derste fizilal Kur'an'da davet yolu bir ciltlik onu tavsiye etmiştim. Bu derste de şeyi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Keyfenet'ün naz Türkçe'ye çevrildi. Muhammed kutubun insanlar nasıl davet edelim? Müthiş bir kitaptır. Her ne kadar abisi gibi böyle etkili olmasa da kitap çok güzeldir. Bu derste de ben size o kitabı Allah'ın izniyle tavsiye ediyorum inşallah. Evet. Şimdi bu okuduğumuz Enam suresi ayetinin tefsirine e, Fizlal Kur'an'dan ve Tevhimül Kur'an'dan bir bakın arkadaşlar. Şimdi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davet ediyor. Kavmi bir türlü daveti kabul etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davet ediyor. Kalmi bir türü ne yapmıyor? Daveti kabul etmiyor. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlıyor düşünmeye. Kavmimin davetimi kabul etmesi için ben ne yapabilirim? Mucize getirsem olur mu? Şunu yapsam olur mu? Bunu yapsam olur mu? İşte Allah subhanahu ve sellem cahillerden olma diye uyardığı husus sen düşünme. Onlar iman edecekler ya. Onların iman etme noktasında ne yapılması gerektiğini, ne yapılmaması gerektiğini ne yapma? Sen düşünme İşte bu ayet çok açık net sarih bir şekilde davetin ulaştırılması noktasında davetçinin bir iştihadının olmadığını Allah ve Teala kimlere nasıl ne şekilde emrediyorsa davet o insanlara o şekilde ulaştırılması gerekir. İşte bu ayet açık bir şekilde bunu ortaya koymaktadır. Arkadaşlar Seyyid Kutub'un bu noktada çok güzel bir bakış açısı vardır. Menhecin Rabbi, Rabbani olması bir zarurettir diyor. Biz insanları bütünüyle cahiliyeden uzaklaştırıp bütünüyle Allah'ın dine davet ediyoruz. Biz insanları cahiliyeden bütünüyle uzaklaşmaya davet ediyoruz. Giyim kuşamda cahiliyeden uzaklaşacaksın. İbadette cahiliyeden uzaklaşacaksın. Uluhiyet düşüncesinde, uluhiyet inancında cahiliye ehlinin uluhiyet inancı gibi inanmayacaksın. Tevhid noktasında cahiliye gibi Tevhide inanmayacaksın. İbadetler ve itaatlar noktasında cahiliye gibi hareket etmeyeceksin. Kılık, kıyafet, örf, adetlerde cahiliyeden tamamen soyutlanacaksın. Buna davet ediyoruz değil mi? Peki hangi yöntemle? Kendi belirlediğimiz cahili bir yöntemle mi yoksa Rabbani bir yöntemle mi? İşte Seyyid Kutup burada diyor ki yönteminin Rabbani olması zorunludur. Çünkü sen Rabbani bir şeye cahiliye düşüncesiyle davet edemezsin. Rabbani bir şeye davet ancak Rabbani bir şeyle ne olur? Rabbani bir şeyle mümkündür. Rabbani bir şeyle mümkündür. Anlaşılır değil mi arkadaşlar? Yani ee, şimdi ben diyorum ki size. Gidin şu arkadaşları benim yanıma getirin. Benim yanıma, bana gelecekler. Ama onları bana getirirken benim yolumdan getirin. Benim istediğim gibi getirin. O adamları bana getirirken kendi istediğiniz gibi getirmeyin. O adamları bana getirirken başka başka düşünceler içerisinde olmayın. Ben nasıl bana getirmenizi istiyorsam siz de öyle getirin. Yani biz karşımızda bir adam var Zeyt. Tamam mı? Zeyt Müslüman değil arkadaşlar. Bakın biraz da basit bir örnek vereyim de iyice anlaşılsın. Zeyt ne değil? Müslüman değil. Biz Zeydi İslam'a davet ediyoruz. Zeydi İslam'a davet etmemizin anlamı nedir arkadaşlar? Zeydi İslam'a davet etmemizin anlamı nedir? Biz Zeyd'i cahili cahili kültürden uzaklaştırmak istiyoruz. Cahili adetlerden uzaklaşmak isti uzaklaştırmak istiyoruz. Cahili ticari şeklinden uzaklaştırmak istiyoruz. Cahili ibadet anlayışından uzaklaştırmak istiyoruz. Cahili kıl, kıyafet giyim kuşam yeme içmeden uzaklaştırmak istiyoruz. Peki bunu yap. Dur burada şöyle söyleyeyim. Cahiliye ile kastettiğimiz nedir? Vahke dayanmayan her türlü sistem. Biz Zeyd'i cahiliyeden uzaklaştırmaya yani vahke dayalı olmayan her türlü sistemden uzaklaşmaya davet ediyoruz. Peki bu davet esnasında bizim yöntemimiz ne? Bizim yöntemimiz İslam mı, cahiliye mi? Eğer bizim yöntemimiz kendi içtihadımızsa, işte eğer bizim yöntemimiz kendi düşünce tarzımızsa, eğer bizim yöntemimiz kendi doğru bildiklerimiz ise işte orada problem vardır. İşte orada ne vardır? Problem vardır arkadaşlar. Çünkü İnsanları cahiliyeden kurtarmaya çalışırken cahili bir yöntemle kurtarmak akıllı insanların yapacağı bir iş değildir. Rabbani bir iş değildir. Yani ne diyoruz unutmayın bunu tekrar ediyoruz. Cahiliyeden kurtarmak ve İslam'a davet etmek cahili bir yöntemle olmaz. İslami Rabbani bir yöntemle olur. Evet. Şimdi menhecin önemine dair bunu söyledikten sonra peki hocam menheci nereden öğreneceğiz biz? Bakın size tam öyle bir yerde bırakacağım ki tam da buradan başlayacağız 3. derste hocam biz menheci nereden öğreneceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah subhanahu ve Teala menheci öğretti mi öğretti nereden öğretti bir bakın bakalım Kur'an-ı Kerime açın Allah subhanahu ve Teala bu menhece uymayı bize vacip kıldı değil mi evet menhece uymak bize vacipse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de vacip tamam o da doğru o da doğru Peki Allah Subhanahu ve Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bu menheci nereden öğretti? Nasıl öğretti? Bakın. Summa uhayna ileyke enittabi' millete İbrahim hanife ve ma kana min Sonra da biz sana vahyettik ey Muhammed hanif olan İbrahim'in milletine uy. İbrahim'in milletine uy demek ne demek? Sadece tevhid konusunda İbrahim'e uy demek değil. Ki. Sadece akide konusunda İbrahim'e uy demek değil ki menheç olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in menhecine neydi? Uyumak ile mükellef idi. Uymak ile mükellef idi. Arkadaşlar bakın Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın kıssası vardır. Niçin anlatılmıştır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e menheci öğretmek için. Hud Aleyhisselam'ın kıssası vardır. Niçin anlatılmıştır? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme menheci öğretmek için. Lut aleyhisselamın kıssası vardır. Şuayb aleyhisselamın kıssası vardır. Bu kıssaların tamamında asıl olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme menheci öğretmektir. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ fi حَسَنَةٌ ف۪ي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olanlar da İbrahim tek başına bir ümmetti. Başka hiç kimsesi yoktu. İbrahim tek başına bir ümmetti. Hiç kimse yoktu yanında. Öyle değil mi? Peki İbrahim'le beraber olanlar kimdir? قَدْ كَانَتْ لَكُمْ مُسْوَتٌ fi İbrahim إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim'le beraber olanlar kimlerdir? İşte diğer peygamberlerdir. Onlarda çok güzel örnekler vardır. Bu örnekler ahlaki alanda olduğu gibi, akide alanda olduğu gibi, menheç alanında da örnekler vardır. Allah subhane ve tala arkadaşlar eee Enam suresinde 17-18 tane peygamberin ismini saydıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki işte onlar Allah'ın hidayettiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine tabi ol. O halde o halde buradan iki tane sonuç çıkartıyoruz. Hemen yazalım. Aslında Arapçayı anlattığım gibi anlatsam ben bu dersler çok güzel olur değil mi arkadaşlar? Böyle Arapçayı anlattığım gibi yazılı tahtada mükemmel olur. Aslında deneyelim mi öyle bir ders? Ama yok genelde bu ders ilk etapta hanım kardeşlerimiz olduğu için ee, bu şekilde şey çekmek istemedim ben. Bir de kendi kanalımız nasıl olsa, ses kaydı da görüntüsüz görüntüsü de alsak hiçbir şey olmaz. Şimdi bakın bunu yazıyoruz. Bunu yazıyoruz. Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme menheci öğretti. Nereden öğretti? Geçmiş peygamberlerin kıssalarından. Allah subhanahu ve teala geçmiş peygamberlerin kıssalarından ne yaptı? Menhece öğretti. O halde menheç peygamberlerin kıssalarından öğrenilirmiş. Peygamberlerin kıssalarından öğrenilirmiş. O halde biz de menheci nereden öğreneceğiz? Bir, Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin kıssalarından. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerinden. İşte menheci ile siyeri birleştirdik. Önümüzdeki hafta buradan devam edeceğiz. Siyerle menheci nasıl birleştirdik? Biz peygamberlerin hayatından ve özellikle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından Menhece öğreneceğiz. Yani siyer ilminden öğreneceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar çok ilginç bir noktaya değineceğim. İyi anlamaya çalışın burayı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menheci nereden öğreneceğiz? Nuh aleyhisselamın kıssasından. Hud aleyhisselamın kıssasından. İbrahim aleyhisselamın kıssasından. Musa aleyhisselamın kıssasına ve ile ahir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan öğreneceğiz değil mi? Biz de buradan öğreneceğiz. Yani bir Kur'an'dan öğreneceğiz. Dur bekleyin şimdi. Kur'an'dan. Şimdi önümüzdeki ders diyeceğiz ki Menheci Kur'an'dan öğrenebilmek için menheci Kur'an-ı Kerim'den öğrenebilmek için siyer bilmeniz lazım ha. Demek ki biz Menheci İbrahim Aleyhisselam'dan öğrenebilmek için Kur'an'a gideceğiz. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını okuyacağız ama o kıssayı anlayabilmemiz için ne lazımmış bize? Siyer ilmi lazımmış. Biz Menheci Musa Aleyhisselam'ın mesela Musa Aleyhisselam'ın Kıssası Kur'an-ı Kerim'de Mekki soruları da inmiştir. Medeni soruları da inmiştir. Siz Mekke-Medine ayrımını bilmeden Mekke'de neler olduğunu bilmeden Medine'de neler olduğunu bilmeden Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlamanız mümkün değil. Siz Mekkeli müşriklerle İbrahim Aleyhisselam arasındaki ilişkiyi bilmeden İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlamanız mümkün değil. Siz Mekke'de ve Medine'de Müslümanların Hristiyanlarla ilişkisini Habeşistan'dan Müslümanların Hristiyanlarla ilişkisini bilmek Sizin onları bilmeden e, Meryem suresini Alimran suresini Anlamanız mümkün değil O halde bir Biz menheci öğrenmek için Peygamberlerin kıssasına ihtiyacımız var O kıssaları anlamak için de sihir ilmine ihtiyacımız var Bu bitti bir. iki. Menheci başka nereden öğreneceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından öğreneceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı ise nerede? Siyer ilmindedir. O halde ne yapacağız? Gideceğiz siyer ilminden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını öğreneceğiz. Yani şimdi siyer geçiyoruz. Önümüzdeki dersten itibaren devam edeceğiz. Yani arkadaşlar demem odur ki biz siyer ilmi öğrenerek hem Kur'an'ı daha iyi anlayacağız. Biz siyer ilmiyle menheç ilmini birleştirerek hem Kur'an'daki kıssaları hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin menhecini en iyi şekilde Anlamaya çalışacağız inşallah. Peki arkadaşlar. Bu kadar yeterli olsun inşallah. Fazla uzun tutmamaya çalışıyorum. Ee, 40 dakika kadar. Dediğim gibi hocanızı canlı yayında çok iyi dinleyeceksiniz. Çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Ee, not alın. Önemli yerleri çok hızlı hızlı hızlı hızlı not alın. Kayıt yapmak kesinlikle biliyorsunuz. Caiz değildir. Ona izin vermiyor hocalarınız. Daha sonra burada bir de benden dinleyin. Ders notlarımız sistemize yüklenecek. Ders notlarını sitemizden indirin, okuyun. Bir de e, sistemize e, sorular yüklenecek. Sorular hızlı bir şekilde yüklenecek. Sorulara cevap verin, kendinizi test edin. Allah'ın izniyle ödevlerinizi yapın. Bu sene bu alanda ciddi anlamda yol kat edeceğimize inanıyorum. Peki hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hasta olanlarımıza Rabbim şifa versin. Derdi olanlarımıza derman versin. Sıkıntısı olanlarımızın sıkıntısını gidersin. Allah Subhanahu ve Taala en hayırlı olanı bize acil kılsın. Allah Subhanahu ve teala şerrin tamamından sizleri ve bizleri muhafaza buyursun. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alemin.